bir kuyu bulur ve içine inerek bolca içip susuzluğunu giderir. Yukarı çıkınca kuyunun başında susuzluktan dili dışarı sarkmış bir köpeğin bulunduğunu görür. Onu gören adam, şu köpek de tıpkı benim biraz önce susadığım gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Ayak kabasını su ile doldurur, ağzıyla tutarak yukarı çıkarır ve köpeği sular. Onun bu davranışı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 Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece devriye gezerken bir kafilenin konakladığını görür ve onlara karşı hırsızlık yapılmasından endişe eder. O esnada Abdurrahman bin Avf ile karşılaştır. Ey müminlerin halifesi gecenin bu saatinde seni buraya getiren nedir? Hazreti Ömer radıyallahu anh gece devriye gezerken konaklamış bir kafileye rastladı. Gece uyuduklarında hırsızların eşyalarını çalmasından korktu.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 ''Sakın beni kınama ey adım! Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderene yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak nehre düşse kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü müminlerin haklarını korumayan yöneticiye ve müminlere korku salan fasık amile itaat yoktur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ''Ümmetimin ebdalleri yani erenleri çokça namaz kılmaları